Tüm Açık Radyo dinleyenlerine merhaba. Bildiğiniz üzere radyomuzun festivali başladı bu hafta. Ben Dillendire titreşimler programının yapımcısı Emre Dağtaşoğlu. Şu anda stüdyoda çok özel bir konuğumuz var. Okan Murat Öztürk şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili Emrecim. Burada seninle olmak, Açık Radyo dinleyicileriyle birlikte olmak benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bir mukabele sizi ağırlamak da bizim için öyle. Sağ olun, var olun. Aslında çok konuşulacak şey var. Ama ben sizin etnomüzikoloji çalışmalarınız da olması hasebiyle halk müziği kavramından başlayalım Hı -hı. istiyorum. Ama Tabii. yani bütün folk müzik olarak anlaşılan Tabii. bütün dünyadaki halk müziği Hı -hı. kavramı ve Türkiye'de bunun nasıl anlaşıldığı, Hı -hı. neden öyle anlaşıldığı... Şimdi bu aslında hani üzerinde uzun uzun konuşulabilecek bir şey ama böyle çok başlıklar içerisinde düşünmeye çalışırsak halk müziği günümüzde dünyanın gelişmiş diye düşündüğümüz ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok bölgesinde icra edilen hayatiyetini yaşamsallığını devam ettiren çok yaygın müzik türlerinden bir tanesi. Ve halk müziği dediğimiz veya folk müzik içerisinde çok sayıda üslup da var. Bunlar asla tek tip olabilecek bir müzik türü değil halk müziği. Çünkü halk müziği alanı doğrudan kültürle alakalı, kültürle bağlantılı bir müzik türü. Ve halk müziğinin tabiatında aslında gelenek kavramı büyük çapta yatıyor. Ve o zaman da ister istemez halk müziği dediğimizde onun bir geleneksel bağlamı, ...olduğunu dikkate almamız gerekiyor yine. Ee, gelenek dediğimizde ise... ...kaçınılmaz olarak sözlü kültüre... Evet. ...çıkıyoruz. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Aslında ne kadar modern olursa olsun... ...ne kadar gelişmiş olursa olsun... ...temelde halk müziği geleneğe dayanan... ...gelenek içinde de sözlü kültürle... E, ...sözlü kültür içerisinde... ...şekillenen... ...gelişme gösteren bir müzik. Hatta değerliğini Peki, de doğal olarak bunu aktaran. Tabii sözlü kültürün temel özelliğidir Değişim. Yani bir şeyin sözlü gelenekte olması, yazılı bir nüshaya bağlı olmayışı, yazıdan öğrenilmeyişi, dolayısıyla yazıdan bağımsız oluşu, sözlü kültürü doğrudan hafıza, bellek dediğimiz insanoğlunun en önemli yönüne çıkarır bizi. O zaman da sözlü gelenek hafıza ile hatırlamayla şekilleniyorsa kuşkusuz ki değişime açık bir tabiatı var. Demektir. İşte halk müziğine belki diğer bütün müzik türlerinden farklılığını kazandıran ona e, o asliyeti o e, özelliği kazandıran e, niteliği de sözlü kültür içerisinde şekilleniyor olmasıdır. Şimdi e, Türkiye'de halk müziği alanı e, çok zengin yerel bölgesel hatta kişisel üsluplarla sürekli gelişme gösteren sürekli değişimi yansıtan... Hı hı. ...Türkiye'nin belki de her anlamdaki sosyal değişiminin yansımalarının görülebildiği bir alan. Ve halk müziği insanla o kadar içli dışlı bir üretim ki insani bir üretim. Öyle olduğu zaman da insana ait her şeyi bunun içerisinde bulma olanağı var. İnsan değişiyor. İnsanın değişmesi demek yaptığı müziğin de değişmesi demek. Halk müziğinin de tabiatında zaten bu değişime açık yön bununla da bağlantılı olarak şekilleniyor. Türkiye için yalnız birkaç özel şey şunu söyleyebiliriz. Bir kere Türkiye'de halk müziği alanı aslında e, Cumhuriyet dönemi içerisinde e, gelişme göstermiş bir alandır ve kendi içinde birkaç dönem içerisinde e, geliştiği düşünülebilir. Bunun ilk dönemi Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda işte yeni bir ulus inşası dönemidir ve e, kaçınılmaz olarak bir takım ulusalcı milliyetçi reflekslerin ...yansıtıldığı, işte çağdaş bir Türk müziği yaratma... ...ve bu müziğin temel harcı olarak <gülüyor> halk müziğinden yararlanma gibi Hatta bir... bir tarafa itme Tabii, gibi biraz. Tabii, yani o bir resmi ideolojinin de bir tercihiydi. Kaçılmaz bir tercihiydi. Çünkü yeni kurulan cumhuriyetin önündeki en temel proje... ...bir Türk milleti yaratmak. Önce Hı. hani Benedict Anderson'un hayal edilmiş cemaatlerde gayet güzel açıkladığı gibi... ...millet dediğimiz şey 20. yüzyılda aslında bir hayal edilmiş... Topluluktan ibarettir. İşte bir takım simgeleri vardır, e, sembolleri vardır. Ve bu semboller hayatın her alanına, kültürün her alanına dönük olarak inşa edilmek durumundadır. Müzik de bu alanın içerisinde e, böyle bir unsurdur. Ve e, batı dışında e, batılılaşma, modernleşme süreci yaşayan geleneksel özellikleri olan pek çok kültür... E, bu ulusalcı refleksten etkilenmiştir. Yani Doğu Avrupa'da bunun örnekleri vardır, Balkanlar'da vardır, Türkiye'de, İran'da, Hindistan'da, Japonya'da. Yani e, geleneksel kültürler diye bugün dünyaya baktığımız zaman bu kültürlerin pek çoğunda bir modernleşme çabası görürüz. E, bu modernleşme çabası da beraberinde işte e, batıya benzeme e, ve onun kültürel unsurlarından etkilenme unsurlarını beraberinde getirir. Türkiye'de işte bunun yansıması bir kere halk müziğinin derlenmesi, yerel müziklerle tanışılması süreci olarak şekillenmiştir. Peki umdukları gibi de olmamıştı. Olmamıştır. Nedeni şu: çünkü Anadolu binlerce yıllık tarihi içerisinde müthiş bir kültürel çeşitliliği barındırıyor. Farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı kültürel kültürlerden insanlar. Binlerce yıldır Anadolu'da yaşıyorlar ve biz Anadolu kültürü dediğimizde kaçınılmaz olarak bir çeşitlilikten bahsediyoruz fakat ulusallaşma refleksi tabii bir homojenleştirici bir süreçtir yani farklılıkları çok fazla görmezden gelir ve aynılaştırmaya çalışır. Türkiye'de işte biz biliyoruz ki o kırklı yıllara kadar özellikle gelişen süreç böyle bir süreçti. Bir ulus inşası süreciydi. Bunun içerisinde de halk müziği bir çağdaş ulusal Türk müziğinin yaratılmasında temel harç olarak görülen ve değerlendirmeye çalışan bir şeydi. Bizim biliyorsunuz Türk beşleri olarak anılan ilk evet. besteci kuşağımız. Batı'da gidip işte batı müziğinin eğitimini aldıktan sonra Türkiye'ye geldiklerinde koro eserlerinden piyano eserlerine, senfonik eserlerinden işte e, konçertolarına kadar. Bunun... Ee, halk müziğinden hep yararlanma ihtiyacı duymuşlardı. Fakat 40'lardan sonra Türkiye'de gelişen e, anlayış daha farklılaştı. Kentleşme olgusu, gece kültürünün gelişimi, derken Türkiye'nin biraz daha popüler kültürle tanışması, geleneksel türlerin kendi içerisinde işte daha ilk örnekleri görülen müzik sektörü içerisinde değerlendirilmeye başlanması... İşte gramofon kültürü, ardından gelişen kaset kültürü, derken radyoculuğun e, devletin resmi yayın aracı olarak gelişmesi, TRT'nin oluşması, televizyonların gelişmesi falan filan derken bugünlere kadar e, bu çeşitliliği hep doğasında barındırma e, niteliğini koruyarak geldi ve günümüzde de halk müziği özellikle 80 sonrasında daha yerel kimliklerin, daha yerel kültürel özelliklerin ön plana çıktığı dolayısıyla da Hani homojen bir halk müziği anlayışı değil de aksine farklılıkların, çeşitliklerin kendini daha özgür ifade edebildiği bir e, ve müzik sektörünün de buna imkan tanıdığı, belki Türkiye'nin yaşadığı sosyal siyasal değişimin de imkanları içerisinde çok daha farklı açılımlar kazandığı, zengin bir üretim ve e, bunların dinleyiciye ulaşması imkanı derken özel radyoların da tabii buna çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta biz tüm bu şeyin özeti olarak şunu söyleyebiliriz, çok zengin, Yerel kültürler, geleneksel e, kültürler ve tarihsel bir perspektif içerisinde e, gelişme göstermiş halk müziği geleneklerine sahibiz. Hı hı. Ve günümüzde de bunu çok geniş bir yelpazede yani klasik müzik e, batı klasik müziği e, türlerinden tutun da en popüler türlerine kadar e, kendi geleneksel e, özelliklerinin e, korunduğu icralardan e, işte modern düzenlemelere kadar çok geniş bir yelpazede. ...halk müziğinden maksimum düzeyde yararlanıyoruz diye düşünüyorum. Daha da çok yararlanmamız umidiyle çok güzel bir özet oldu. Aslında bunlar üzerine de çok konuşulacak şey var. Tabii. E, fakat siz çok güzel bir özet geçtiniz. Sağ olun. Eğer uygun görürseniz seçtiğiniz eserlerden tabii, biriyle devam etsek. Tabii ki. E, hep söz olmasın arada türkülerimizi de dinleyelim. Benim e, Aşk Adamı Söyletir albümümden bir Rumeli türküsü Şemsiyemin Ucu. Of. Oh, kare. Kare. Çok <gülüyor> güzel. Diye, ucu kare Yok mu bu derdime çare Yok mu bu derdime çare Yarın sarhoş ben bir çare O yarın sarhoş ben mi çare tenere düştüm bir vefasız yana düştüm Dertlere düştüm bir vefasız, Dertlere düştüm. Dertlere düştüm. Bir vefasız Aşk Adamı Söyletir'den dinledik. Evet. Çok gerçekten Aşk Adamı Söyletiyormuş demek ki. Evet. Bence <gülüyor> çok önemli ve yitirilmemesi gereken bir duygu aşk. Ve doğru da tanımlanması gereken bir çok, duygu sanırım. Çok. Ama tanımı zor. <gülüyor> Hiç şüphesiz. Hatta üzerine konuştukça azalan bir şey aşk belki. Evet. Ama yanlış tanımlar içerisinde <gülüyor> tutmamak lazım. Evet. Gibi geliyor bana. Ben halk müziğiyle ilgili konuştuk. Bir şey daha sormak istiyorum. Son konserinize... Geldim ben çok harika bir konserde. Çok teşekkür ederim. O konserde klasik Türk müziği repertuarından eserler de seslendirdiniz. Hı hı. Birincisi bundan sonraki çalışmalarınızda hı hı. bu gibi eserlere yer verecek misiniz? İkincisi bu da bir tartışma meselesi herhalde. Bu iki geleneğin aslında kökenlerinin bir olması hı hı. sonradan yapay biçimde ayrıldığı. Hı hı. Ben bile yaşım genç olmasına rağmen bu iki müziği hı hı. birbirinden çok farklı müzikler... ...olarak algıladım ve Hı -hı. öyle büyüdüm. Hı -hı. Ama son yıllarda biraz bu algım değişmeye başladı. Evet. Bununla ilgili fikirleriniz, görüşleriniz. Şimdi e, aslında bizim kültürel olarak bir zaafımız olduğunu düşünüyorum. Bu da e, hep bir idealimiz var. Bütünlük, birlik, beraberlik gibi bir, hep bir ideal var ama... reel olan, gerçek olan hep parçalanmışlıktan geçiyor. Ne yazık ki e, Türkiye kendi geleneksel müziğini ve bu müziğin iki farklı üslubunu yani halk müziği ve bugün adına sanat müzik veya kala e, sanat müziği veya klasik müzik dediğimiz Osmanlı müziği denilen, divan müziği denilen yani çok sayıda adlandırma mümkün. E, her birinin aslında arkasında biraz bir, belli bir ideoloji ve belli bir dünya görüşü yatıyor. Yani çok bilimsel nesnel adlandırmalar değil bunlar. Ama Türkiye kendi geleneksel müziğini algılama, bütün olarak algılama konusunda çok ciddi engellere sahip. Bütüncül bir bakışla yaklaşılmadığı zaman da işte sanat müziği neden sanat müziği, halk müziği neden halk müziği konusunu e, nesnel bir zeminde tartışabilmek ve anlayabilmek pek mümkün olmuyor. Oysa tarihsel olarak, kültürel olarak e, önümüzde şöyle bir somut bir olgu var. Evet Anadolu binlerce yıllık tarih içerisinde farklı yerel kültürlerin eş zamanlı olarak bir arada yaşadığı ve kendi kültürel varlıklarını devam ettirdiği bir coğrafya. Ama şüphesiz ki binlerce yıldır bu topraklarda bir yönetim geleneği de var ve kendi mantığı içerisinde belki kendi eğitimi, kendi kültürlenmesi içerisinde bir entelektüel birikimi de var. Yani bu batıda da böyleydi evet, evet. ve halen de öyledir. Yani kültürün kimi tanımlarında yüksek kültür, halk kültürü gibi ayrınlanmasındaki ihtiyaç da buradan ileri gelir çünkü... E, halk kesimleri belli gelenekler içerisinde yaşarlar, öğrenirler, kültürlenirler. Ve kültürleme yoluyla da yine e, birikimlerini sonraki kuşaklara aktarırlar. Yani her jenerasyon e, aynı gelip aynı gitmez. Hepsinin şüphesiz ki öğrendikleri, yeni buldukları ve bunu bir sonraki kuşağa aktarışları vardır. Öyle olsaydı herhalde hala vurmalı e, yani, çalgı çalacaktı. E, yani veya binlerce yıl öncesi neyse hala aynı şey var diyecektik ama içinde yaşadığımız dönemde bile değişimi... E, fark edebilmemiz mümkün yani değişimin ne tür unsurlara bağlı olarak gelenek içerisinde e, şekillendiğini anlayabilmenin ipuçları vardır Türkiye'de. Fakat bunlar Türkiye'de maalesef müzikçilerin dışında e, antropoloji alanı ile ilgilenen etnoloji alanı ile ilgilenen e, tarih alanı ile ilgilenen yani sosyal bilimler diyelim genel anlamda sosyal bilimler alanı ile ilgilenen insanların ...çok fazla araştırıp çok geniş ölçekli yayın yapmadığı bir alan. Yani biz değişiyoruz ama nasıl değiştiğimizi anlamak konusunda çok da bilimsel bir çaba içerisinde değiliz. Lafı şuraya getireceğim. Anadolu içerisinde, Anadolu içerisinde şekillenen geleneksel müzik... ...üslup bakımından iki ana damar içinde gelişme göstermiş. Bir tanesi halk müziği dediğimiz ve işte daha çok gelişimini köylerde... Yerel gelenekler içerisinde, kültürleme, kültürlenme mekanizması içerisinde geliştiren bir yapı. Yazıdan bağımsız, hafıza ve hatırlama refleksi ve sözlü kültür içerisinde şekilleniyor. Diğeri kendi içerisinde belli bir eğitime sahip. Dolayısıyla kendine özgü, beğeni, estetik, güzellik anlayışlar geliştirmiş. Ama aslında yapısal olarak yani müziğin dayandığı yapısal unsurlar olarak halk müziğinden farklı olmayan, ama daha entelektüel bir müzik. Üzerine daha çok yazılmış, Tabii. çizilmiş. Tabii ve şunu söyleyeyim. Mesela Osmanlı dönemi bizim bu entelektüel kültürümüze ait bugün adına klasik sanat gibi nitelemeler batıdan öykünerek böyle nitelemeler böyle takılar koyduğumuz müziği yalnızca musiki olarak musiki, adlandırıyordu. Evet. Ve hatta Osmanlı'da musiki ilmi musiki diye adlandırılan bir şey. Yani müziğin bir bilim tarafı var. Bir de sanat tarafı var. Eskiden beri zaten bütün klasik metinlerde... Bu doğu müzik... kültürlerinin aslında neredeyse tamamında olan... Bu batıda üstü. da böyle aslında müzik e, hep matematik ilimler arasına alınıyor. Tabii dört temel yoldan işte e, quadrivium denilen dört quadrivium, temel evet. bilimden bir tanesi. Bunların hepsinin de matematikle bağlantısı var. İşte matematik, geometri, astronomi ve müzik e, orta çağ dünyasında batıda e, aynen doğu dünyasında olduğu gibi temel bilimler hmm. arasında görülen bir şeydi. Ee, her neyse yani çok teknik konulara girmeyelim ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de biz geleneksel müziği bütüncül bir refleksle algılamadığımız için hem repertuar hem icra e, ve hem de müziğin teorik alanı büyük bir hızla parçalanma ve bölünme e, görünümündedir bugün. Ve Türk müziği konservatuarlarında bugün hala Türkiye'de 1976'lı yıl, yılından bu yana. Türkiye'de sayıları giderek artan Türk müziği konservatuvarları vardır. Neden? Çünkü Türkiye'de ilk kurulan konservatuarların hepsi Batı müziği konservatuarlarıydı. Ve bu konservatuvarların hiçbirinde geleneksel müzik eğitimi yapılmıyordu. Yani Türkiye'de müzik alanında yapılan uygulamaları total değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çok vahim bir tablo çıkıyor. Ama bu vahim tablonun arkasında da işte Türkiye'nin modernleşme çabası, modernleşmeye tepki duyan insanların koyu bir muhafazakarlık içinde ya da geleneği tamamen yenileşmeye direnen bir unsur gibi e, koruma, kollama, savunma refleksi içerisindeki tutumlar içerisinde halen e, devam ediyoruz. Yani Türkiye'de hala batı müziği konservatuarları var. Türkiye'de hala Türk müziği konservatuarları var. <gülüyor> Türk müziği konservatuarların içerisinde sanat müziği ve halk müziği birisi Mars'tan diğeri Venüs'ten gelmişçesine iki ayrı müzik olarak eğitimlerini sürdürüyorlar. ...teorileri farklı, uygulamaları farklı... ...eğitimleri farklı... ...önemsedikleri şeyler farklı... Öğrencileri bile bir haber maalesef... Tabii tabii hatta yani birinin diğerini öğrenmeme çabası takdir edilen bir şey... ...yani sen mesela <gülüyor> halk müziğiyle ile ilgileniyorsan... ...bir hastalık gibi senin asla sanat müziği ilgilenmemen gerekir... E, ...sanat müziği eğitimi alıyorsan sen yine halk müziğine asla... ...biraz hem yukarıdan bakmalısındır... ...hem de asla tenezzül edip öyle basit ilkel şeylerle uğraşmamalısındır... Gibi refleksler yüzünden biz Türkiye'de kendimizi anlamaktan çok uzağız. Maalesef. Geleneği anlamaktan çok uzağız. Böyle bir bakışla da ne çağdaşlaşabiliyoruz ne modernleşebiliyoruz. Attığımız her adımda biraz daha bir bataklığa doğru saplanıyoruz diye düşünüyorum ben. Son bir şey yani bizim repertuarımızla ilgili. Ben gerek solo çalışmalarımda gerek Bengi Bağlama Üçlüsü olarak benim kurucusu olduğum ve 20. yılını Kutladığımız 20 yıldır özveriyle sürdürdüğümüz bir grup çalışmasıdır bu. Bunun içerisindeki repertuarda bu temel hastalığı da gördüğüm için mümkün olabildiğince ortak bir geleneksel müzik repertuarı geliştirmeye dönük bir çabam var. Çünkü biz yine müzik tarihimizi takip edebildiğimiz kaynaklar ölçüsünde biliyoruz ki Osmanlı'nın sarayında da Bağlama ve ailesi çalınmaktaydı Resimleri bile var Minyatürlerde, vardı. tablolarda, <gülüyor> gravürlerde Bunları görmek mümkündür Musiki tarihimize ışık tutan Edvar adını verdiğimiz kitaplarda Her zaman Şeştar adıyla Kopuz adıyla bağlama türü çalgılara Yer verildiğini yine görmekteyiz Sonuç şu Bu ortak kültürü keşfetmek gerekiyor Anlamak gerekiyor ve bunu Ortak bir müzik repertuarı içerisinde de seslendirmek gerekiyor. Biz e, yani kendi adıma bir süredir bunu kimi ortak çalışmalarla da e, ki Türkiye'de yine ilk örneklerden biri sayılır. Erkan Oğur'la beraber yaptığımız hiç albümde. Evet. Orada e, bağlama ailesi, geleneksel çalgılar bütün olarak e, yani sanat müziği, halk müziği ayrımı yapılmaksızın bir arada kullanılmıştı. Daha sonra benim geçen sene İtalya'da yayınlanan Demtrio adıyla yayınlanan bir çalışmam oldu. Orada da biz yine bir ilk çalışma gerçekleştirdik. Tambur ile tanbura'yı ortak bir repertuar seslendiren ve bizim müzik kültürümüzün iki temel çalgısı konumundaki çalgıları bir araya getirerek... Yani bir yerde şöyle bir benzetme yapmıştım ben albüm kapağında da. Sokağın çocuğuyla konakların çocuğunu bir araya getirip ikisinin aynı dilden aynı ortak dilden konuşabileceğini... Ee, ve birbirleriyle iletişim içerisinde çok hoş müzikler yapabileceğini ortaya koymaya çalıştık Ve bu albüm İngiltere'de yayınlanan Songlines dergisi tarafından da büyük bir övgüyle karşılandı ee, Henüz Türkiye'de yayınlanmadı ne yazık ki Ama bu yayın içerisinde ya. ümit ediyorum ki oradan da örnekler dinletmeye çok mahbule, çalışacağız Çok makbule geçer <gülüyor> Çok teşekkür ederim Şimdi, Şimdi yine bir örnek dinleyelim evet Mümkünse e, yine Aşk Adamı Söyletir'den devam edelim ve ''Evlerinin önü Marul, Muharrem Ertaş Üstad'a saygıyla.'' Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi, destek hattı 0212 343 41 41. Ayrıca acikradyo.com.tr adresinden destek olun düğmesini tıklatmak mümkün. Dinleyicilerimize bunu özellikle hatırlatmak, duyurmak istiyoruz tekrar. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben tekrar teknik meselelerle ilgili de birkaç şey soracağım ama ondan önce hem dinleyiciler için de sıkıcı olmasın diye Aha. merak ettiğim özel bir şey sormak istiyorum. Tabii Bizim çok zengin bir saz şairi geleneğimiz de var. Tabii. Aslında birçoğunun metinleri de ulaşmış. kütüphanelerde de var. Hı hı. Fakat 40'lı 50'li yıllardan sonra tekrar basılmamış. Hep hı hı. olan Pir Sultan, Dadaloğlu var. Fakat Mesleki, Ruhsati... Daha az minhaci, tanınanlar var, daha çok tanınanlar var. var. Sizin özellikle sevdiğiniz saz şairleri var mı şiirlerinden? Ya çok, o kadar yani? çok ki. Hiç yani... şüphesiz. Bu soru aslında anneni mi çok seviyorsun, <gülüyor> babanı mı çok yok, seviyorsun gibi bir şey de. Ama şöyle söyleyeyim. Bir kere... E... Bizim halk ozanlığı ya da saz şairliği geleneğinde müthiş bir duyarlılık var. Ve bu duyarlılık hayatın her alanını içeren bir duyarlılık. Yani işte Pir Sultan belki klişe bir şey ama hakikaten müthiş bir eylem insanı. Köroğlu bir başkaldırının, karşı koymanın, direnmenin simgesi. Karaca olanda doğa ve aşk bütün insaniliğiyle, bütün açık sözlüğüyle, var. Dadaloğlu da aynı şekilde o geleneğin devamı ve aynı zamanda yine büyük bir başkaldırının simgesi. E bunun yanı sıra tasavvufi inanılmaz zengin bir gelenek var. Yani e, Nesimiler, ondan sonra Edip Harabiler, saymakla tükenmeyecek Sıtkı kadar babalar. çok. Sıtkı babalar. Yani daha eskilere gidildiğinde bizzat Hacı Bektaş Veli'nin söyledikleri... Eşrefoğlu... Yunus'un söyledikleri, Tapduk Emre'nin söyledikleri, Eşrefoğlu... Yani inanılmaz bir zenginlik ve çok güçlü bir ifade yeteneği. Gerçekten yani bizde şimdi hep şöyle düşünülür. İşte halk edebiyatında ya da halk şiiri geleneğinde belirli kalıplar var. İşte koşma geleneği 11 heceli bir şey falan diye. Divan edebiyatında da böyle aruz kalıpları vardır ama bunlar... ...söz söylemenin bir ritmidir, hafızanın refleksidir. Zaten sözlü gelenek aslında bununla yakında Aynen ilişki. öyle yani bu bir kodlama diyelim aslında. Hatırlamak için, üretebilmek için bu bir elektrik akımı gibi bir şey yani. Bir sistem var ama ona hayatiyet kazandıran şey o ritimler, heceler veya uzun ya da kısa söz grupları. Bu kalıplar içerisinde bu kadar zengin bir ifade yeteneği, bu kadar çok üreten insanın varlığı... ...üzerinde cidden düşünülmesi gereken bir birikim, bir gelenek var diye karşımıza dikiliyor. Bu beni çok mutlu eden bir şey. 20. yüzyılda, halen içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda... ...kendisini saz şair olarak tanımlamasa da... ...bu büyük gelenekten beslenen ve bu geleneğe öykünerek hala üretimler yapan... ...çok sayıda insanın var olması da e, bunun yaşamsallığı için çok önemli bir gösterge Aslında çok belirgin bir örnek olacak, belki çok e, popüler... Neşet Ertaş bile aslında bir saz şairi çünkü yani şiirlerini hiç... e, melodisinden ayrıca okuduğunuzda çok güzel. Yani var. Hacı Taşan, Muharrem Ertaş yani biz belki onları saz şairi halk ozanı gibi düşünmüyoruz ama üretimleri olarak beslendikleri şey o sezgisel geleneğin içerisindeki halk şiiri geleneği e, ve ele aldıkları konular, onun dileri yeteriş tarzları tabii ki insanın içini burkuyor. Yani büyük bir duyarlılık var. Yani insan var karşınızda. O insanın ee, yapısı niteliği üzerinde belki çok da durmak düşünmek ihtiyaç duymazsınız ama Dile getirdiği ve onu dile getiriş tarzı e, üzerinde düşünmeye değer ilgi göstermeye değer e, bir üslubu yansıtıyor O yüzden de ben Anadolu'daki sözlü gelenek onun temsilcileri onu dile getirenler ve dile getiriş tarzlarından çok etkilenen birisiyim Bunu açıkça söylüyorum Etkilenmemek mümkün değil aslında Tabi yani bazen tek bir sözle İnanılmaz bir e, sözel kültürü, sözlü kültürü tek bir kelimeyle, tek bir cümleyle, tek bir dizeyle ifade edebilmek e, bu da herhalde bir yetenek meselesi. Yani e, büyük benzetme yetenekleriyle, büyük çağrışımlar, metaforlarla, işiyir dediğimiz gelenek zaten nedir ki? Yani işte o söze yüklediğiniz başka bir anlamdır. Onun çağrışımlarla dolu olmasıdır. Ve bunu e, kendi insani duyarlılığınızla da birleştirip ortaya koyduğunuzda işte... O büyük insan, o duyarlı insan, o belki günümüzde örneklerini çok görmediğimiz ama görmeye büyük ihtiyaç duyduğumuz insanla karşılaştığınızda eğer o mesajı alabiliyorsanız bir yerleriniz titriyor tabii, tabii yani. yani. Bu, bu çok güzel bir şey. Gerçekten güzel bir Ya şey. Ben elimden geldiğince okumaya, kütüphanelerden kitaplar çıkartmaya çalışıyorum. Tabii. Çünkü kendi programım içinde türkülerdeki sözlerin yanlışlarını, şeylerini düzeltmeye çalışıyorum naçizane. Tabii. Mesleki, minhaci, gedai, ruhsati... Yani o kadar çok. Hatta çok, meslekinin dolanı dolanı gelir çok harika tabii, bir türkü. Tabii. Ee, müthiş bir değiş. Müthiş, müthiş bir değiş gerçekten. Hı. Onu dinleyelim mi? ister misiniz? Onu dinleyelim. Sizden de canlı bir şeyler dinlesek. Onu da, onu da mutlaka canlı da çalacağım. o zaman de olacak diye korkmaktayım. Bergüzar albümünde var. O evet. Dolanı o. dolanı gelir ölüm yavaşça yavaşça. Ve Feyzullah Çınar Üstadımızı da yine saygıyla anarak Alevi Bektaş'i geleneğinin en... ...son dönem en önemli temsillerinden birisiydi. Ve üslup sahibi gerçekten. Aynen Onu öyle. dinlerken sadece... ...keşke canlı olarak seyredebilseydim... Keşke. ...okurken düşüncesi hasıl oluyor ben de. Ben de çok isterdim. Hasıl oluyor çok de. isterdim evet. Sadece söyleyiş üslubundan bunu düşünüyorum. Aynen öyle. Hatta Türkiye'yi dinlemeden önce ben tekrar... ...hattımızın numarasını vereyim. Dinleyici destek hattı... 0212 343 41, 41. Aynı zamanda... ...destek olmak isteyen dinleyicilerimiz acikradio.com.tr adresinden de destek olabilirler bize. Şimdi dolanı dolanı gelir ölüm yavaş, yavaş. yavaşça Bergüzar albümünden. Kesilmez Meslekim artar Eksilmez zulüm Yavaşça yavaşça Meslekim artar Eksilmez zulüm Yavaşça yavaşça Zulüm Yavaşça yavaşça Tekrar sohbete devam edelim. Halk müziğiyle ilgili biraz teknik olacak ama sizin bu konuda makaleniz de var. Özellikle Pan yayınlarından çıkan Pana Armağan kitabında var. Usul ve ölçüyle ilgili. Bu konuyla ilgili biraz bizi bilgilendirirseniz Tabii yani çok, çok teknik olmamak geçer. kaydıyla şöyle söyleyeyim. Şimdi yeryüzünde müzik yapmanın çok değişik yöntemleri var. Yani yol yordam anlamında söylüyorum. Fakat dünyanın bugün önemli bir kesimi... Biliyorsun batı müziğinin yoğun etkisi altında, özellikle müzik eğitimi ve müzik yapma yolu nota bilmek, batı müziği notasını yani grafik notasyonunu bilmek ve onu öğrenerek e, yazı okumak suretiyle, nota okumak suretiyle müzik icra etmeye dayalı çok geniş, benimsenmiş bir yöntem var. Oysa geleneksel müzik kültürlerinin pek çoğunda müzik yazılan ve yazıdan icra edilen bir şey değil. değil. Yani hani programın başında da söylemiştim bu sözlü kültürün mekanizması içerisinde müzik aslında birebir insan insana bir mekanizma içerisinde öğrenilir. İşte usta çırak ilişkisi dediğimiz şey. Bu usta çırak kimi zaman baba oğul olur, kimi zaman akrabalar olur, kimi zaman hiç tanımadığınız ama müziği doğru temsil eden, doğru taşıyan bir üstad geleneği. Bizim müzik kültürümüz böyle şekillenmiştir. Yani yüzlerce yıl çok değişik yazı sistemleri bizim müzik kültürümüz içerisinde geliştirilmiş olmasına rağmen, bu meşk geleneği, usta çırak ilişkisi içerisinde müziği öğrenme, aktarma e, ya verilen değer ve önem hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Hatta şunu söyleyebilirim: Batı kültürü müziğinin büyük bölümünü yazmaya ve yazı üzerinden öğretmeye e, ağırlık vermiş olmasına rağmen bugün Batı'da hala mesela iyi bir kemancının hangi metodu bitirdiği önemlidir, ama hangi hocayla çalıştığı hala daha önemlidir. ...bu iyi bir piyanist içinde, iyi bir gitar... ...yani bildiğiniz bütün şancısı içinde... ...hepsi için geçerlidir. Hala çünkü bir müzik kültürünü... ...o müzik kültürünü iyi icra eden... ...doğru temsil eden birisiyle çalışarak öğrenmek... ...ne kadar yazılı kaynağı olursa olsun... ...asliyetini, önemini, önceliğini... ...korur ve kollar. Şimdi dünyanın çok büyük bir bölümünde... ...müzik aslında iki temel... ...yapısal unsurla icra edilir. Yani müziğin şekillenmesi sağlayan... ...iki unsur vardır. Bir tanesi ses... Diğeri zaman. Bütün müzik kültürlerinde müzik dediğimiz şey bu iki unsurun farklı beğeniler ve farklı sistemler içerisinde, ses sistemler içerisinde kullanılmasıyla şekillenmiştir. Batı müziği kendi gelişimi içerisinde yaptığı tercihlerle mesela bizim müzik kültürümüzden daha farklı kavramlara sahip. Batı'da mesela dizi kavramı var. Diyelim ki bir do majör ...şarkı söyleyeceksiniz. O domajörün belli bir dizisi vardır. Belli bir aralık kalıbı vardır. Belli armonik ilişkileri de vardır. Ve o dizi içerisinde şarkıyı söylersiniz. Bizim müzik kültürümüzde ise... ...dizi değil makam kavramı vardır. Hı hı. Ve makam ezgi üretmek için... ...gelenek yoluyla... Bulun, bu, e, ...geliştirilmiş. Daha çok sezgisel, deneysel... E, ...ve e, benimsendiği oranda da... ...yaygınlaşan, kullanılan... ...bir müzik yapma... E, ...materyali makamlar. Bir diğeri de zamanı organize etmek için usul dediğimiz bir kavram söz konusu. Şimdi batıda zamanı ölçü dediğimiz kavram oluşturur. Yani işte bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört diye saymak batıda müzik yapmanın, ölçü oluşturmanın temel mekanizmasıdır. Halbuki bizde usul ölçüden farklı bir kavramdır. Doğrudan ritmi vurmaya dayalı bir kavramdır. Bu yüzden de bizim müziğimizde çok farklı zaman organizasyonu sağlayan usul yapıları hem Anadolu yerel müziklerinde hem de işte entelektüel kesime özgü, eğitimli kesime özgü müzik kültüründe yaygın olarak müziğin üretilmesini, şekillenmesini sağlayan bir damar olarak günümüze kadar gelmiştir, hayatiyetini korumuştur. Dinlediğimiz türkülerin uzun havalar ya da gazel geleneği, taksim geleneği dışında hemen hemen tamamının belirli bir usulü vardır, belirli bir makamı vardır. Ve bu yapı içerisinde bu ezgiler gelişme gösterir. Yani ister bir Karadeniz Türkünde, ister bir Orta Anadolu bozlağında, ister bir Trakya ezgisinde, bir Ege zeybeğinde veya klasik geleneğin kendi içerisindeki bir yürük semayda, bir şarkıda, işte bir karı natıkta ne derseniz deyin belli bir usul yapısıyla, belli bir makamla karşılaşmak mümkündür. Hatta... Ritim olarak serbest şekilde yani belli bir usule tabiyet göstermeden şekillenen uzun havalarımızda, gazellerimizde, taksimlerimizde veya enstrümanlarla yapılan açışlarda makam yine vardır ama ritim düzenli bir usul özelliği sergilemez de e, o anda o emprovizasyonu, o doğaçlamayı yapan kişinin özgür e, ritimler yaratması şeklinde gelişme gösterir. Yani buradan şuna geleceğim. Bizim bugün <gülüyor> müzik eğitim sistemimizde maalesef geleneksel müziklerin eğitimi batılı bir terminoloji ve e, kavramlar üzerinden yürütülmekte. Çok Mesela biz gibi. makamı dizi olarak izah ediyoruz Hı -hı. günümüzde. Usulü ölçü yapısı olarak izah ediyoruz ve diyelim ki aksak usulünü 1-2-1-2-1-2-1-2-3 diye tarif ediyoruz. Yani saydığımız kesitlere göre tarif etmeye çalışıyoruz. Bu resmen... ...sol elini işte kafanın üzerinden aşırıp sağ kulağını tutmak gibi bir yöntem haline gelmiş durumda. Halbuki makam bir ezgi üretme potansiyelidir, altyapısıdır. Ve o aynı diziyi kullandığı halde çok farklı ezgi kalıplarını geliştiren farklı makamlarımız vardır bizim. Örneğin Muhayyer makamıyla Hüseyin'i makamı ses dizisi olarak aynı aralıkları kullanırlar, aynı perdeleri kullanırlar. Ama Muhayyer'in ezgi kalıbı ve gelişimi farklıdır. Hüseyin'ininki farklıdır. Çok basit bir örnek olarak söylüyorum bunu. O zaman demek ki makam diziyle ifade edilebilir, tek başına diziyle ifade edilebilir bir şey değil. Makamı anlamak için çok daha değişken parametrelere ihtiyaç Aslında var Aslında yani. buradan da şeye girmek belki doğru olur diye düşünüyorum. Makam, seyir gibi konulardan. Halk müziğinde ayak terimi O e, tamamen uydurulmuş, uydurulmuş ve icat edilmiş bir aha. kavram. Eninde sonunda dönüp dolaşıp çünkü ayağı da yine makamla izah etmek gerekiyor. ...kesinlikle terk edilmesi gereken bir zaten kavram. Zaten ayağın aslında gelenekte farklı anlamı var. Hani aşıkların Tabii atışmada ilk ezgiye açtığı başlangıç bir ayak deniyor. Evet, evet. hani oradan herhalde mülhem böyle bir şey... Ya bak çok yapıldı. güzel bir şey söyledin. Şimdi radyoda bu halk müziği ve sanat müziği kurumlaştığı dönemde... ...halk müzikçiler dediğim gibi sanat müziğine zaten tepki duyuyorlardı. Kendi teorilerini inşa etme sevdasına giriştiler... Her dönemde yeni sanatçı aldıkça bir eğitim ihtiyacı da hasıl oldu. Ve radyodan başlayarak halk müziği bir takım kavramları kendi içerisinde sanki bir teoriymiş gibi geliştirmeye başladı. Bunu da rahmetli Nida Tüfekçi'nin, halen yaşamakta olan Yücel Paşmakçı hocamızın katkıları çoktur. İcad etmek zorunda kaldılar. Ama elinde sonunda şimdi şöyle bir şey düşün. Bir müziği teorisini anlatmak için bir kavram kullanıyorsun... Ama o kavramı da sonuçta izah etmek için yeniden makama ihtiyaç duyuyorsun. Üstelik o kavram gelenekte, Çok e, sahip olduğun tabi. gelenekte başka bir anlama sahip şey, Ayaktan bahsediyor, yani makamdan değil. Evet. Ayak için diyorum. O yüzden ben bunların, bu, bu saçmalıkların, saçmalıkların artık terk edilmesi, eğitimden de icradan da uzak tutulması... ...ve sağlam tek bir geleneksel müzik teorisiyle hem halk müziğinin hem sanat müziğinin... ...eğitim ve icrasının yapılması gerektiğini sonuna kadar savunuyorum. Bunu her platformda savunabilirim. Yani bilimsel olabilir, işte karşılıklı sohbetlerde olabilir, radyo televizyon programlarında olabilir, dergi gazete söyleşilerinde olabilir. Türkiye yanlış bir yolda gidiyor geleneksel müzik kültürünü devam ettirmek adına. Çok icracı yetiştiriyor, çok az icra, araştırmacı yetiştiriyor. Bilgi üretimi çok az. Ve bütün bu bilinmezlikler içerisinde, bütün bu şeyler içerisinde büyük bir hamasetle yani geleneğimiz var şöyleyiz böyleyiz falan büyük kaslarımız var. Refleksi içerisinde bindiğimiz dalı kesiyoruz. Maalesef. Böyle bir e, aymazlığın içindeyiz ne yazık ki. Evet. Şimdi gene bir müzik arası verelim. verelim Gene isterseniz telefon numaralarımızı Olur hatırlatalım. Dinleyici destek projesi için destek attığı 0212 343 41 41. Ve yine e, Açık Radyo'nun internet sitesinden acikradyo.com.tr'den destek olun düğmesi aracılığıyla desteklerinizi bize sağlayabilirsiniz. Şimdi bu İtalya'da yayınlanan albümden bir örnek dinleyelim. Çok makbule geçer çünkü ben dinlemedim o albümü. Haberdar ee, değildim. Tamburi Cemil Bey'in e, Rast Zeybe'yi girişinde de Lauta'yla benim yapmış olduğum küçük bir taksim var. <gülüyor> Kaldığı yerden devam ediyoruz Benim merak ettiğim bir şey var Özellikle sizin düzenlemelerinizin Çok nitelikli olmasından Aklıma geldi Dinlediğiniz müzik tazları Özellikle nelerdir yani klasik Hacı Taşanlar, Kel Hamzalar, hı hı. Kim Tahirler hı hı. Zaten çok iyi bildiğiniz Onlar şeyler Onlar tabi geleneğin e, zaten... Onlar dışında hani Şimdi şöyle ...etkilendiğiniz... Söyleyeyim. ...dinlediğiniz kere, ve etkilendiğiniz de... ...merak ediyorum hangileri... ...işinde bulunduğum coğrafyaya ait... ...değişik müzik kültürlerinin... ...özellikle başta İran olmak üzere... ...hemen hemen hepsini dinlemeye... ...büyük bir özen gösteriyorum... ...çünkü dünya müzik kültürlerini tanımak... ...müziği yapmaya çalışan... ...kişileri, icracıları... ...ya da müzik üzerine düşünen insanları... ...çok ufuklarını genişleten... ...onlara çok farklı katkılar sağlayan... ...bir olanak diye düşünüyorum... Benim geleneksel müzikler, dünya müzikleri anlamında geniş bir yelpazem var. Dinleme yelpazem var. İyi de bir koleksiyonum var. Ee, Uzak Doğu müzikleri, Çin-Japon müzikleri, Hindistan'da icra edilen... Çünkü Hindistan çok büyük bir gelenek. Yani e, inanılmaz bizim müzik kültürümüze de etkileri olmuş bir gelenek. İran yine çok eski, çok köklü ve... ...çok değerli icracıları olan... ...medeniyet sonuç olarak... ...aynen öyle. Bizde de neredeyse 16. yüzyıla kadar... ...İran'ın çok önemli etkileri olmuştur... ...müzik geleneğimizin şekillenmesinde. Balkan müzikleri... ...Arap müzikleri... ...bunların hepsi benim öncelikli olarak... ...dinlemeyi tercih ettiğim... ...ve mümkün olduğu kadar da... ...arşivini oluşturmaya çalıştığım bir alan. Bunun dışında kuşkusuz ki... Batı müzik türleriyle ilgileniyorum. Bunların arasında blues başta olmak üzere blues'a dayalı e, popülerleşmiş türleri yine çok seviyorum. Caz e, belli türleriyle dinlemeye çalıştığım bir alan. Çok sevdiğim gitaristler var mesela. E, i̇şte Oregon grubunu dinlemeyi çok seviyorum. Ne bileyim Elton Parsons'ın yaptığı çalışmaları dinlemeyi çok seviyorum. Pink Floyd'u çok seviyorum. E, Erkan Oru yaptığı her tür müzikle dinlemeyi çok seviyorum. İşte yine çok ünlü bir gitarist e, Pet Metinic'in çalışmalarını dinlemeyi çok seviyorum. E, sayabileceğim çok isim var. Yani e, Stefan Mikus'un yaptığı çalışmaları çok seviyorum. E, ama genel olarak söyleyebileceğim şey öncelikli ilgi alanım e, dünya müzik kültürleri ve geleneksel müzisyenler. Bunlara dayalı üretimleri takip etmeyi e, kendi adıma daha öncelikli bir ...uğraş olarak değerlendiriyorum. Hı. Dolayısıyla mesela... ...Afgan müzisyenlerin, Özbek müzisyenlerin... ...İranlı müzisyenlerin... ...işte Arap müzisyenlerin... ...neler yaptığını takip etmek... ...benim ciddi bir... ...şeyim, ilgim yani. Günümüzde de sanırım İran müziğiyle... ...özellikle Türk müziği üzerine çalışanlar... ...biraz daha yakınlaşmaya başladılar gibi. Şöyle yapılan ortak çalışmalar var. Var, tabii. Yani dünyada artık mesela bakıyoruz... ...e... Batı'da biliyorsun world music akımıyla aslında pek çok geleneksel müzik kültürünü tanıma, anlama, keşfetmeye dönük çok yoğun bir ilgi oluştu. Fakat bunların içinde Türkiye hala biraz keşfedilmemişliğini koruyan bir bölge. Bunda çok sebep aranabilir neden böyle olduğuna dair. Çok sebep aranabilir ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Dünyada da son dönemde farklı kültürlerle ortak melez projeler geliştirilmesi bu çok kültürlülük ve kültürler arası iletişim etkileşim ya da diyalog kavramları içerisinde biliyorsun çok güçlü bir refleks ve eğilim haline gelmeye başladı. Mesela benim de içinde olacağım 2010 yılında böyle uluslararası bir proje olacak. Bir İpek yolu projesi ama bu Yoyaman'ınki değil bu başka bir şey. Bu projenin ortak özelliği şu yalnız İpek yolu Rotası üzerinde bulunan çok geniş bir coğrafyaya ait hı hı. farklı geleneksel müzik kültürlerinden, müzisyenlerden oluşan bir topluluk oluşturulacak. Ve bu topluluk ortak bir repertuar bir araya gelerek ortak bir repertuar gelişmesini sağlayacak. Ve on civarında da bütün o güzergahlar boyunca önemli kültür merkezlerinde şehir anlamında konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Yapılacak pek çok şeyin yanı sıra. Şimdi bakıyoruz dünyaca ünlü bir violonsel e, sanatçısı Yoyoma. Onun da var böyle bir İpek yolu projesi ve çok değişik geleneksel müzik kültürlerinden farklı müzisyenlerin yerel çalgıları kullanarak katıldığı bir proje olarak hem eğitimler düzenliyorlar hem konserler yapıyorlar. Demek ki dünyada da bu e, kültürler arası diyalog temasını e, önemseyen müzisyenlerin sayısında artış oluyor, kurumların sayısında artış oluyor... Bu tip ortak projelere ilgi gösterenlerin dinleyici olarak da müzisyen icracı olarak da sayısında artış oluyor ve bu bakış açısı bence Türkiye için de çok önemli. Çünkü biz Türkiye'de hala pek çok şeyi çok katı kalıplar ve kurallar içerisinde algılamaya Var. fazlasıyla yatkınız bu bizim negatif bir özelliğimiz diye düşünüyorum. Daha işte düşünsene ben kendi kişisel çabalarım içinde kendi geleneksel müziğimiz içerisinde bir <gülüyor> diyalog kurma çabası içerisinde olan bir müzisyen olarak görüyorum kendimi. Halbuki Türkiye'nin bu inanılmaz zengin tarihsel kültürel birikimiyle çok daha farklı projelere imza atması, öncülük yapması mümkün. Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Benim bir hayalim Türkiye'de bu kadar banka var, bu kadar üniversite var, bu kadar vakıf var, bu kadar sanat kuruluşu var. Türkiye daha bugüne kadar bir tane bile kendisini ve çevre kültürlerini buluşturabileceği bir geleneksel müzik festivali yapmadı, yapmayacak. Yani yapmayacak dememden sebep şu. O kadar uzak ki bu, bu, bu ya benzeri konulardan. Halbuki e, biraz refleksimizi, hafızamızı, tarihe bakışımızı, geleneğe bakışımızı, moderne bakışımızı biraz daha zenginleştirebilsek ve e, var olan bir takım doğal ilişkileri... Görebilmeyi başarabilsek Türkiye'nin bulunduğu bölgede çok öncü Kültürel anlamda çok öncü projeler üretebilmesi Ve çok önemli mesajlar verebilmesi mümkün olabilecek Ki bu sadece kültürel alanda böyle olmaz Bu açılımı sağlayabilecek bir vizyon olduğunda Ama zaten kültür alanı öyle bir şey ki kültürel alanı zaten öyle bir şey ki Dediğim gibi kültür demek aslında insan demek Topluluklar hmm. demek inanışlar demek Dünya görüşleri demek Hayat tarzları demek Her şey demek kültür Türkiye'nin bunları anlayabilecek bir duyarlılığı bir an önce geliştirebilmesi lazım. Bak Türkiye'de dikkat et. Batı müziği ağırlıklı festivaller yapılır. Batı müziğinin çünkü hani hep bir prestiji, hep bir saygınlığı vardır. Ve kimse bunu sorgulamadığı için bankalar orkestralar kurar, üniversiteler orkestralar kurar, devlet orkestralar kurar falan. Fakat geleneksel müzik alanı hala terk edilmiş, umursanmayan, kendi kaderine sokağa bırakılmış çocuk muamelesi görür. Bu müziği icra eden ve temsil ettiğini düşünen kesimlerin çok büyük bir bölümünde piyasalaşmanın popülerleşmenin getirdiği bütün dayatmalar kaçınılmaz olarak müzik alanına yansıtılır. Neden? E çünkü bu insanlar yaşamak zorundadır. Yani bir tarafıyla böyle mazur görülebilir bir yanı var ama ben tabii bunu olumladığım için söylemiyorum. Ama Türkiye'de ciddi kurumların, kendine saygınlık, prestij payesi biçmiş kurumların dönüp geleneksel alana da Aynı ciddiyetle, aynı sorumlulukla, aynı duyarlılıkla ve belki çok daha geniş olanaklar sunarak, sunarak bakması gerekir. Türkiye'nin yayın kuruluşlarının izlediği yayın politikaları çok çirkin durumdadır. Piyasa diye düşündüğümüz alanda büyük bir adaletsizlik vardır. Haksız rekabet vardır. Türkiye'de duyarlı müzisyenlerin var olması, ayakta kalması artık giderek bir mucize durumundadır neredeyse. Çünkü hiçbir yerden hiçbir destek görmemektedirler. Bu bu aslında göz göre göre bu insanları ölüme terk etmek demektir. Çünkü yani şimdi şöyle söyleyelim. Sadece ben bu kendi, geçimimi, kendi, kendi geçimimi de. üniversiteden sağlamıyor olsam ben hangi koşullarda nasıl müzik yapacağım? Barda mı çalacağım? Yani dumanın, içkinin, gürültünün, uğultunun içerisinde müzik yaparak mı yaşayacağım? E ben hiçbir yayın kurumundan hani e, müzik yaparak geçim sağlayamıyorum. Ürettiğim CD'den para kazanamıyorum konser yapma imkanım her geçen gün azalıyor. Neden? Yani kendimi kastederek söylemiyorum. Türkiye'de duyarlı, nitelikli, ilkeli yaşamaya çalışan bütün müzisyenlerin önünde böyle bir dayatma var. Böyle bir korkunç, çirkefleşmiş bir yapı var. Kendisini fena halde dayatan, dozer gibi kendisine direnmeye çalışan, herkese ezmeye çalışan yok sayan bir mekanizma var. E o zaman bir yok oluşla bir hayat hakkının elinden alınması gibi Antidemokratik, demokratik anti-hukuki bir yapıyla karşı karşıyayız demektir. Yani Türkiye'de insanların tek derdi çılgınca eğlenmek mi? Başka hiçbir derdimiz yok mu bizim? Kaldı ki eğlenmek kavramını nasıl dolduruyorsunuz? Yani o da batak ve balçık bir eğlence kültürü zaten. Yani hani hiçbir olgunluğu olmayan, bir cinnet anında bir cinnet geçirmiş insanların... ...aman ne güzel eğleniyoruz, kafamızdan aşağı dökelim bir şeyleri kıvamında... Hiçbir estetiği bulunmayan bir kıvama gelmiş durumda. Ben bunlara karşı da çok tepkiliyim tabii yani. Ve evet, bunları sonuna yalnız. kadar eleştiriyorum. Burada büyük bir adaletsizlik var. Büyük bir haksızlık var. Ve insanları da aldatıyorlar. Yani bu yapının içerisinde, bu işleyişin içerisinde olan her unsur, her program, her programcı bence Zaten, bu aldatmaya e, katkı sunuyor yani. Ben mesela şey deniyor, işte talep edilmiyor deniyor Nedir sürekli. talep nedir? Yani şimdi... O ben, talebi kim takdir edecek bir de kim yani? Kim takdir edecek... Ben talep edilmediğini düşünmüyorum. Sunulmuyor çünkü. Emre'ciğim sanmıyor kapalı. bir şey söyleyebilir miyim? Ben TRT'de biliyorsunuz Katre adıyla Hı. Hı. Evet. program yaptım. Pek çok dinleyici o programın devam etmesi için görüş bildirdi. TRT'de o görüşü kim takdir edecek? Hangi programcı, hangi yönetici o programın devam edip etmemesine karar... Türkiye'de yani şunu söyleyeceğim size... Çok çirkin bir işleyiş var Anlatmaya çalıştığım şey buydu Aha, işte Yani insanlara sunulmuyor ki e, Tutarlı ilkeli işler yapılmasına Hayat hakkı tanımıyor Nedeni de çok basit Arkasında korku var hmm. Korku var korku şu Öylesine yozlaşmış öylesine ilkesizleşmiş Öylesine batağa saplanmış insanlar Bu işlerin içerisinde Programcı olarak ne bileyim icracı olarak Sanatçı olarak şu olarak bu olarak yer alıyorlar ki iyilerin ilkeli insanların Oralarda bulunmasını istemiyorlar. Onların varlığı onları korkutuyor. Bu kadar basit yani. Anlatabiliyor muyum? Bu değişir ve, ve bu hepimiz için geçerli. Yani ben açık radyoyu böyle e, önemli bir zemin olarak gördüğüm için de söyleme gereği duyuyorum bunu. Türkiye'de kendi adına ilkeli olmaya çalışan, duyarlı olmaya çalışan insanların hayat hakları ellerinden alınıyor. Alınmak için her şey yapılıyor daha doğrusu. Yani beni kimse susturamaz. O ayrı bir şey. Ama reel olarak güçlenen... Ee, i̇nsanlara e, sunulan böyle bir dayatmadır Ben buna sonuna kadar karşıyım Konserlerimde dile getiriyorum Yazmaya çalışıyorum İşte e, sohbetlerimde dile getirmeye çalışıyorum Bunun Türkiye için çok ciddi bir tehlike olduğunu söylüyorum Türkiye'de herkesin eğer demokratik bir ortamdan söz ediyorsak <gülüyor> Sesini özgürce duyurabilmesi Ürünlerini özgürce sunabilmesi gerekir diye düşünüyorum Sanırım bu noktada ben Açık Radyo'nun sadece bir program yapımcısı olsam da Açık Radyo adına şunu söyleyebilirim ki bu dediğiniz şeyler için buradaki ekibin savaştığını, uğraş verdiğini ben görüyorum. ve Ben de görüyorum. Hepinizi bu anlamda alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Evet. İyi ki böylesi zeminler var. Bunlar bizim hayat damarlarımız. Yani böyle şeyler de olmazsa Türkiye'de hayat işte çok ağırlaşıyor o manada. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu da ayrıca bize çok güç veriyor. Yani bu sadece maddi destekle ayakta durması radyonun ayrı bir şey. Bu destek projesiyle dinleyici ve program yapımcıları, radyo çalışanları arasında oluşan ilişkiler, ilişkiden öte muhabbetler inanılmaz derecede manevi olarak besliyor çok, bizi. Çok önemli, çok güzel bir şey. Ben hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Böyle bir yayın anlayışı ve çizgisi sürdürdüğünüz için. İnşallah bu yayın... Anlayışı ve çizgisi dinleyicilerimizin destekleriyle devam edecek. Sizi konuşturarak çok yorduk ama canlı bir şey <gülüyor> dinlesek ondan Güzel. önce tekrar telefon numaralarımızı hatırlatalım. Dinleyici destek hattımız 0212 343 41 41. Destek olmak isteyen dinleyicilerimiz ayrıca acikradyo.com.tr adresinden de destek olun düğmesine tıklayarak destek olabilirler. Eyvallah. Şimdi ne dinleyeceğiz? Ben bir hocam? tane çok sevdiğim bir Ankara türküsü çalayım söyleyeyim. Ankara biliyorsunuz Engür'ü şarabın memleketi. <gülüyor> böyle güzel sazlar çalınan, muhabbet edilen, geleneğinde böyle bir kültürü olan bir şehir. Günümüzde farklı bir görünüme kavuşturulmaya çalışılmış olsa da Ankara'nın muhabbeti seven bir insanı var. Geleneğinde, kültüründe bu var. Şimdi oradan... Bir şarapçı türküsü çalıp söyleyeceğim Atım haraptır benim Yüküm şaraptır benim Bu yıl böyle giderse halim haraptır benim Benim aman aman Aman yüküm şaraptır Benim vay vay Haydi yüküm şaraptır Benim vay vay aman aman halim haraptır benim vay vay haydi halim haraptır benim vay vay emişim gümüşüm bir hoşum vay vay çokca da içtim zer hoşum vay, vay. Haydi kalk gidelim kızlara vay vay Emişim gümüşüm bir hoşum vay vay Çok caday içtim zer hoşum vay vay Emişim gümüşüm bir hoşum vay vay Çok caday içtim zer hoşum vay vay mm. Çok güzel. <gülüyor> Alkışlamamamın sebebi <gülüyor> şeyi bilmem buradan alkışladığınızda yayında patlıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim, sağ olun. Bu vesileyle ben bir şey sormak istiyorum size Ankara'dan bahsettik Ankara'nın cümbüşleri var Tabi e, artık günümüzde değişmeye başladı hatta değişti Halil Bedi Yönetke'nin derleme notları bir isimli kitabında bu eskiden cümbüşün yapıldığı evlerin duvarı 4-5 metre olur diyor. Abartılıdır Ab ama tabi yani, bir... yani dışarıya ses gitmesin diye ama yani... o bir şeyi gösteriyor yani yani şimdi, acaba basım hatası falan mı diye düşünüyorum. 4-5 metre çok muazzam bir mesafe çünkü. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabi hani o bilgiyi sonuçta o Ankara Cumhurçleri ile ilgili derleme yaptığı kaynak kişilerden alıyor. Ama şu çok kesin. Anadolu'nun pek çok yerinde erkekler arasında yapılan bir muhabbet kültürü var. Ve bu kültürün içerisinde hovardalık da var. Yani hovardalık aslında Anadolu'da hani yetişkin olmanın, ergin hale gelmenin dayandığı gayet sosyal bir şeydir yani. Bir müessesedir. Bir kurumdur. Geleneksel bir kurumdur. Bu kurum içerisinde tabii Hovardalı günümüzde kazandığı hani zamparalık, çapkınlık gibi, dejenere kavramlar gibi algılamamak tabii lazım. Onun da kendi içinde kuralları var. Kendi Konya estetiği var diyelim. Falan. Yani o Hovardalı'nın da bir estetiği var. Niye? E oralarda sohbet edilir. Sazlar çalınır, türküler söylenir, oyunlar oynanır, kadın getirilir, kadın oynatılır falan. Yani, e, i̇çinin olduğu bir yer yani sonuçta. Tabii. Ondan sonra e, Konya mesela Hani bizim bugün belki çok muhafazakar diye tanıdığımız Konya'nın geleneksel kültürü tamamen e, bu sözünü ettiğimiz e, muhabbet oturak kültürüyle gelir. E, Anadolu'nun pek çok yerinde bu, bu kültür var. Yani aradığınız zaman ben bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye'nin bugününü anlamak istiyorsak geçmişine bakmamız lazım. Geçmişinde nasıl yapılar vardı ve bunların işlevleri neydi? Ve Türkiye neleri kaybetti? Yani... E, ...modernleşelim işte kentleşelim derken... E, ...yitirdiğimiz bir takım şeyler var. İşte bu kültürel refleksler... ...mesela benim çok önemsediğim şeyler. E, çünkü bu aynı zamanda... ...sosyalleşmenin de bir yoluydu... ...bu yapılar. Şimdi Türkiye'nin şehirlerine... ...bakın. Herkes bir yerlerden geliyor ama... ...şehirlilik kültürünü nereden alacak... ...nasıl alacak? Hangi yapı içerisinde alacak? O zaman da şehirlilik ne? Gibi kocaman... ...yani bu modernleşmeyle birlikte... ...karşımıza kocaman bir soru işareti çıkıyor. Çünkü... ...referanssızlık... ...işte ne yapacağını bilememek... ...nereden nasıl öğreneceğini bilememek... ...ve yok ettiği eski kurumların yerine... ...yenisini koyamamak... ...belki de Türkiye'nin içinde yaşadığı kaosun... ...ana şeylerinden... ...sorunlarından bir tanesidir ya diye düşünüyorum. Ya o kurumların ben. nasıl dönüşüp... ...nasıl dejener olduğunu anlamak. Aynen. Çünkü o mesela Ankara cümbüşleri... ...Konya oturakları... ...ya da Tokat'ın bağ evlerindeki eğlenceler gibi... ...eğlenceler aslında gençler arasında hala var. Ama... Farklılar hani çok farklı artık. Tabii. Yani farklı. şöyle söyleyeyim. Aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Türkiye bazı şehirli geleneği içerisinde bulunan kurumları yok ederken ve onları yerine başkalarını koyarken aslında o kültürün temel e, kaynaklarını kurutmuş oldu. Şimdi günümüzde Türkü bara giden, atıyorum pavyona giden, gece kulübüne giden adamla o muhabbet ortamlarına, oturak alemlerine Giden adamlar aynı adamlar değil Hiç yani şüphesiz. Onu anlatmak istiyorum nitelik Hatta olarak Mehmet Dahir Sakman'da herhalde Konya oturakları diye Tabii. bir eseri var Orada Vedat Sakman'ın kardeşi, kardeşi Masar evet. Sakman'ın oğlu Oğlu evet kaynak kişinin de oğlu Eğer meraklı dinleyiciler varsa Buradan belirtelim Şimdi tam bu sohbetin üstüne evet, Masar <gülüyor> Sakman'dan bir Konya Türküsü dinleyelim O Hovarda türkülerinden birisi Aşk Adamı Söyletir albümünde yer alan Fırın Üstünde Fırın Onu dinleyelim görelim bakalım Hovardalık neymiş <gülüyor> Music Yosmam gözlerin çakır. Aman yosmam gözlerin çakır. O çakır gözlerine. Aman kurban olsun bu far. Haydi kurban olsun bu fakir Tarlayım laylom laylom Tar laylom Bulgur lay lay, lay dibeyi Dibe vurdukça oynar göbeği Tarlayım laylom laylom Tar, laylon, laylon. Tar lay lay, lay sevgije kendisinden güzel kaynaması var kendisinden güzel koynamızı var Sohbetimize kaldığı yerden devam etmeden önce ben telefon numaralarımızı tabii. müsaadenizle yine tabii hatırlatmak ki, tabii istiyorum ki, tabii ki telefon numaralarımız daha doğrusu numaramız 0 212 343 41 Dileyen dinleyicilerimiz acikradio.com.tr adresinden destek olun düğmesinde tıklayabilirler. Az önceki blogda bir Konya, Konya Türk. türküsü dinledik. Gerçi orada Konya tavrı tezenesi Yok. yoktu. Tabii. Ama bu vesileyle hem Konya tavrından, <gülüyor> yöresel tavırlardan biraz bahsedelim. <gülüyor> hem de bunları günümüzde doğru düzgün icra eden <gülüyor> birkaç kişiden biri olduğunuz ve... Sağ kurduğunuz Bengi Bağlama Üçlüsü grubuyla da bunu icra ettiğiniz Hı -hı. için Biraz da Bengi'den bahsedelim istiyorum. Memnuniyetle Bağla, bağlantılı olarak. Önce hemen şunu söyleyeyim Konya tavrı bağlamada bir çalış tarzıdır Hı. Yani mızrap kullanma tekniği bakımından teknik bir kavram Türkü yorumlama boyutu da var ama daha çok bağlamacılar açısından Belli bir mızrap vuruş kalıbının kullanılması diye anlatabiliriz tavrı Yalnız burada çok önemli bir şey var Mesela bir türkü Konya türküsü olduğunda ...mutlaka Konya tavrı mızrabı kullanılarak çalınacağı anlamına gelmez. Yani... Bu aslında radyonun, radyo üslubunun geliştirdiği bir üsluptur. Ve e, müziğe katkıdan çok bazı yönleriyle zarar da vermiştir. Ben hiç unutmuyorum e, Nida Tüfekçi'nin rahmetlinin aktardığı bir şeydi. Mesela radyoda e, biliyorsun esas başlangıcı da... ...yerel sanatçıların radyo davet edilmesi ve orada programlar yaptırılmasıydı. Bir anlamda belki Hı. benim şimdi yaptığım gibi Yani canlı kayıtlar alınıyordu onlardan Bir gün Konya'dan Silleli İbrahim diye oranın çok meşhur Hı, evet. Yerel müzisyenlerinden bir tanesi Radyoya davet ediliyor Ve tüfekçi şöyle anlatıyor ya, e, Kayıt sırasında Birden baktık ki aşağıdan böyle kıyamet Gibi bir icra geliyor Yani çok etkileyici çok böyle e, Hani sivinkli derler ya böyle inanılmaz akıcı e, enerjik Falan biz tabi Müthiş merak ve şaşkınlık içinde Aşağı inik yayına dikkatle takip etmeye başladık ki Silleli İbrahim çok kendine özgü o güne kadar hiç duymadığımız bilmediğimiz bir üslupla Konya Türküsü seslendiriyor. Bunu Bu anekdotu özellikle şunun için anlatıyorum. Şimdi bizim müziğimizde bağlama çalanlar arasında Hı. belli bir kişinin bir ezgiyi veya bazı ezgileri seslendirirken kullandığı özel bir üslup. Farklı bir çalma tekniği, farklı bir akort, farklı bir sol el tekniği. Eğer o güne kadar bilinenlerden farklıysa ve onun çalışığı etkileyici ise diğer bağlamacılar o et teknikten etkilenirler ve onu yapmaya, onu tekrar etmeye, onu taklit etmeye çalışırlar. Aslında bu üslup günümüzde bütün çalgı çalanlar arasında ve pek çok müzik kültüründe de aynen geçerlidir. Mesela diyelim ki flamenko geleneği içerisinde Paco de Lucia çok farklı bir üslup. Flamenko müziği icra eden gitaristler arasında çok büyük bir bölümü Paco gibi çalmaya çalışırlar. Bir başkası diyelim ki Paco Pena'dır. Birçok flamenko gitarcısı Paco Pena gibi çalmaya çalışır. Şimdi günümüzde bozlak müziğinde Neşet Ertaş'tan önce Muharrem Ertaş gibi, Hacı Taşan gibi, Çekiç Ali gibi ekoller vardı. Fakat Neşet Ertaş'tan sonra bozlak kültürü halay oynaması kültürü içinde saz çalan adamların pek çoğu Neşet Ertaş gibi evet. çalmaya başlamışlardır. Çok da belirgin bu. Başka bir şey. Hüsnü Şenlendirici günümüzde çok meşhur bir klarnet icraisi. Şu anda Türkiye'de gidin canlı müzik yapılan yerlerde düğünlerde orada burada klarnet çalan insanların pek çoğu Hüsnü Şenlendirici gibi çalmaya çalışırlar. Udiler için Kanuniler için tam, Tamburu Cemil Bey bir ekol. Tambur sazında devrim yapmış bir icracı. Türk müzik tarihin gelmiş geçmiş en dahi müzisyenlerinden birisi. Ve kendisinden sonra e, çığır olmuş, kendisinden sonraki bütün tamburileri ve hatta sazendileri etkilemiş biriyim. Neden? Tamburi Cemil Bey'den sonra tambur çalmak insanların büyük bölümü onun gibi çalmaya çalışmışlardır. Bütün bu örnekler şunun için anlatıyorum. Bizim yerel geleneğimizde, halk müziğimizde, bağlamacılar arasında tavır aslında bu farklı estetik, ...orijinal çalışı tarif eden bir şey. Hı -hı. Kim bir şeyi farklı, güzel ve etkileyici çalıyorsa... ...o giderek tavırlaşan bir üslup demektir. Benimsenme ve yaygınlaşmayla ilgili bir şeydir. Gene günümüzden bir örnek vereyim. Hı -hı. Hasret Gültekin e, biliyorsun rahmetli, rahmetli, çok değerli bir icracımızdı. Maalesef o vahim olayda vahim onu olay da kaybettik Sivas'ta. De. Çok acı bir olay, asla unutmayacağımız bir olay. Hasret mesela elle bağlama çalma tekniklerine e, çok ilgi gösteriyordu. Hı hı. Ve ardından Erol Parlak gibi, Erdal Erzincan gibi, hatta Arif Sağ gibi üstadlar bu tekniği geliştirmek için büyük çaba sarf ettiler. Ve hakikaten de büyük katkıları oldu. Ve şu anda günümüzde kısa saplı bağlama çalan gençlerimizin büyük bölümü onlar gibi bağlama çalmaya çalışıyorlar. Evet. Rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bağlama düzeni çalma içinde. Bir şelpe tavrı gelişme göstermektedir. Ve katkılara açık bir alan olarak da sürekli kendisini geliştirmekte, yenileştirmektedir. Buna bizzat o ismini saydığımız icracıların yanı sıra bu işe amatör olarak ilgi duyan e, insanların da katkıları olmaktadır. Hatta bu ekol içerisinde, e, bu üslup içerisinde, bu yeni tavır içinde benim bengi bağlama üstünde şu anda e, yan yana saz çaldığım Erdem Şimşek e, öğrencilerimden birisi olarak... Bu tekniğin gelişimine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. Hatta kılavuz albümünde bir icrası e, da var. Icrası da Tabii. Var. Hatta yani, kendi bestesi yanlış Aynen öyle. Aynen öyle. Yani benim geleneğin devamı adına çok gururlanarak söylediğim, e, çok e, yetenekli, çok övünülecek e, bir insan. Genç olmasına ve, rağmen ki, çok gelişti. Bağlama yani. icrasının yani bugünün de bile şu anda belli bir yeri ve adı var. Ama geleceğinde ...tartışmasız çok büyük katkılar sağlayacak... ...icracılarından birisi olacak... ...yani bütün bu örnekleri şunun için anlattım... ...tavır kavramı... ...statik bir alan değildir... ...sürekli değişime gelişime açıktır... ...yeni katkılara açıktır, buluşlara açık bir şeydir... ...bir şeyin tavırlaşması demek... ...onun bir gelenek içerisinde ama... ...beğeni ve yaygınlaşma... ...kriterleriyle... ...gelişime göstermesi demektir... ...Konya tavrı dediğimiz şeyin de... ...en önemli temsilcilerinin başında... ...Silleli İbrahim geliyordu... Günümüzde Rıza Konyalı gibi çok önemli temsilciler yine bulunmaktadır. Biz de Bengi Bağlama Üçlüsü'nün bu ilk albümünde Konya tavrını kendi düzenleme anlayışımız içerisinde seslendirmeye çalışmıştık. Şimdi o örneği dinleyelim isterseniz. Elmaların Yongası. ...tavrıyla icra edilen elmaların yongasını dinledik. Az önce tavırla ilgili yaptığınız açıklamalar benim için de çok iyi oldu. Çünkü ben tavrı gerçekten statik bir şey olarak düşünüyordum. Kayseri tavrı, hı hı. Azeri tavrı, Silifke hı hı. tavrı gibi. Ama anlattıklarınız benim için ufkaçıcı oldu. Çok, çok sağ ol. Yani söylüyorum. kısa bir katkı şöyle söylemek isterim. Mesela eğer Talip Özkan gibi bir icracı çıkıp da zeybekleri... ...bilinen davul zurna üslubunun dışında bağlamada çok zengin ritmik unsurlarla seslendirmemiş olsaydı... E, ...olmasaydı biz bugün zeybek tavrı diye bildiğimiz şeyi büyük bir ihtimalle bilmiyor olacaktık. Oo, çok... Nida tüfekçi gibi gerçekten. bir icracı, Nida tüfekçi gibi bir icracı... Yozgat, ...yozgat türkülerini hatta kendi besteleri olan türküleri... ...o bildiğimiz estetik mızrapla, yozgat tavrı, sürmeli tavrı dediğimiz mızrapla çalmamış olsaydı... ...bugün yozgat tavrı diye bir şey olmayacaktı. Kayseri'li emmi ve Ahmet Gazi Ayhan gibi icracılar, Kayseri türkülerini işte kendine özgü mızraplarıyla çalmasalardı Kayseri tavrı diye bir şey bilmeyecektik. Bunun birçok örneğini daha da arttırmak mümkün. Özü çünkü ne? Bir yöre müziğinde usta kabul edilen, üstad kabul edilen icracıların o yöre müziklerini çalarken kullandıkları tekniklerin tamamı. ...bu tavır dediğimiz şeyi... ...şekillendiren, olgunlaştıran şey bu. Ve tavrın tabii çok sayıda işlevi de var. Bu çalgı yalnızca bir melodi çalgısı değil... ...bağlama. Kendi içinde eşlik üretebiliyor... ...ve aynı zamanda bir perküsyon gibi... Hiç ...ritim üretebiliyor. Ya. Çünkü... ...tavır kavramının altında... E, ...bu müziği var eden unsurların... ...tamamını kullanabilmek yatıyor. Yani... Yalnızca teknik bir kavram değil, müziği yapmakla ilgili bir kavram aynı zamanda. Evet, usul gibi geniş bir kavram. Çok. Buradan aslında şeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Talip Özkan'dan bahsetmişken. tabi Mehmet Erenler, Yavuz Top gibi çok değerli ustalar var. Musaireoğlu tabii. Musaireoğlu çok fazla. Hı -hı. Sizin Zeybek Kültür ve Müziği diye bir çalışmanız da var, yüksek lisans evet. tezinizin kitaplaştırmış Hı. hali. Ben okudum gerçekten çok faydalandım. Çok teşekkür Elinize ederim. Size sağlık. Çok sağ olun. Bu bağlamda Talip Özkan'dan bahsettik, Zeybeklerden bahsettik. Zeybeklerden de biraz bahsetsek. Tabii memnuniyetle. Bir de şu bağlamda. Mesela e, ben ilk bağlama çalmayı öğrendiğim yıllarda hocam özellikle zeybek tavrına çok önem veriyordu. Tabii. Çok hoş bir tınısı var. Terendimli çalınması gereken bir tavır. Sanırım diğer yörelerin tavırlarını icra edebilmek için de zeybek tavrı gerçekten çok bir temel, temel anahtar konumunda gibi bir teknik. Evet. Bir. Biraz bu konulardan yani şöyle Bahsesiz. söyleyelim şimdi tabii her çalgının e, icra boyutuyla baktığımızda kendine özgü bir teknik birikimi var. Ve e, bunların hepsini toplam olarak bir havuz içerisinde görmeye başladığın zaman da kendi aralarındaki bazı ilişkileri, bağlantı noktalarını kurabilmek mümkün oluyor. Tabii eğitim perspektifiyle söylüyorum hı hı. şu anda. Yani hem araştırma hem eğitim diyelim. Ben de yıllarca bağlama eğiticiliği yaptım. Genelde e, bağlama eğitiminde bu geleneksel tavırlar dediğimiz şeye başlangıç olarak zeybeklerde kullanılan belli teknikleri e, kullanarak başlamak e, bağlamanın o teknik özelliklerini, detaylarını öğrenmek bakımından önemli bir başlangıç noktasıdır. E, günümüzde de halen çoğu bağlamacı eğitim alanına zeybek tekniklerini öğreterek başlar. Ama... E, Farklı tercihler de olabilir. Bu illa böyle olacak diye bir kesin yerleşmiş bir kural söz konusu değil. Nedeni şu. Zeybek müziklerinin içerisinde e, çok farklı teknikler kullanılabiliyor. Yani bunların bir kısmı işte bölgesel diye düşündüğümüz benimseme yoluyla yaygınlaşmış teknikler. Bir, çok kişi, bir kısmı ise çok kişisel teknikler. E, başlangıç olarak oradan e, hareket etmek... Diğer vuruş kalıplarını öğretmek içinde bir anahtar Olmuş oluyor o yüzden de zeybek tavrını Böyle bağlama eğitimine bir Başlangıç materyali gibi düşünmek Çok da hatalı gelmiyor bana açıkçası çok Ama bir de şey zaten O teren nümlü çalınışı Tabii. çok harika Ama şunu söyleyeyim diyor. Bağlama eğitimine zeybekle başlamak Zeybeğin nasıl yorumlanacağını Öğretmek anlamına gelmiyor yalnızca bileğin belli ritim kalıplarına belli yönlerde hakim olmasını sağlamakla ilgili bir şey. Çünkü aksine zeybek müziğinin yorumlanması e, çok iş, zor. Çok, çok zor. Çünkü ritmik organizasyonu ve e, sol el, sağ el dengesini kurmak kendi içinde bayağı bir çaba gerektiriyor yani. Bizim bu konuda hatta Arif Sağ'ın bir albümüne evet. eleştiri yazınız da var. Evet. Yok, da yani çok. Arif Sağ Üstad'a saygımız sonsuz. Şüphesiz Türkiye'de de, bağlama kültürüne, icrasına çok büyük katkılar e, yapmış ki. bir isim. Tabii ki. Yazının başında ee, da zaten böyle tabii, gülüyor. Ben Orç. yalnızca onun çalışmasındaki yaklaşımı ve bazı örnek olarak ortaya koyduğu şeylerin hem olumlu hem olumsuz yanlarını ortaya koymaya çalışıyorum. Zaten çalıştım. Türkiye'de olması gereken de bu yani. Evet zaten ben şuna inanıyorum hani bizde eleştiri hep negatif içerikli evet, bir şeydir. Maalesef. Halbuki iyi yapılan bir şeyi de anlatmak tabii. eleştirmektir aslında. Ben onu yapmaya çalıştım çünkü Türkiye'de böyle örneklere de çok fazla sahip değiliz. Hele geleneksel müzik alanında bir, birinin yaptığı şeyi bir başkasının takdir etmesi veya e, katkı anlamında e, olabilecekleri sıralamasına dair çok somut örneklerde ne yazık ki yok yani. Daha çok karalamalar üzerinden gittiği için bizim kültürümüz. Maalesef. Ben iyi yapılan bir şeyi de anlatmak çabasıyla o yazıyı yazmıştım. Çünkü Arif Sağ Türkiye'de çok önemli, çok simge bir isim e, ve hakikaten yani... ...bizim müzik kültürümüze... ...bağlama kültürüne katkıları... ...asla inkar edilemeyecek için. İsim. O çalışmasında bazı tutarsızlıklar da vardı... ...ben onu da dile getirmeye çalıştım. Ben işte bunun önemli kadar... olduğunu düşündüğüm ve değerli olduğunu düşündüğüm için... E, ...vurgulamak sağ ol, çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Eğer sizi çok yormadıysak canlı bir şey daha... Tabii. Bir türkü daha... ...memnuniyetle çalıp söylemeye çalışalım. Şimdi türküler... ...insanın bir yerde hakikaten... ...çocukları gibi oluyor. Hangisini söyleyeyim... ...hangisini söylemeyeyim diye... <gülüyor> karar vermek zorlaşıyor yani. ki oradaki repertuvardan olması gerekmiyor hani başka bir. Tabii bağımsız bir şey de olabilir bağımsız ama bağımsız bir şey. İçimden geldi. Yılla, yıllardır da söylemedim. Şu şeyi seslendireyim. Derya kenarına bir ev o yapmışam. Harika. Kerpicim tükenmiş, naçar kalmışam. geçim tükenmiş maçar kaşım bir yar için terk ediyor onuşam bir yar için terk ediyor olmuşum elam gözlü nazlı şirvanı Gözlü, nazlı, şirva Sivas Türküsü gerçekten. Sağolun, Gerçi sağolun, albümde Elazığ'a Tabii Elazığ kökenli. Kesinlikle Elazığ kökenli. Çünkü o makam, bu üslup Sivas'ın yerel üslubundan ziyade Elazığ'dan taşınmış, orada melezleşmiş bir üslup. Sivas çok önemli bir kavşak bölgesinde. Karadeniz, Doğu Anadolu Hı -hı. ve İç Anadolu arasında. O yüzden Sivas yerel müziğinde bütün bu bölgelere ait çok farklı üsullardan Usullar örnekler bulmamız mümkündür yani. Çok. Bazı öyle türküleri vardır ki tipik Karadeniz'dir yani. <gülüyor> Herhalde yavaş yavaş vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Bengi Bağlama Üçlüsü'nden pek bahsetmedik proje olarak. Evet. E, isterseniz ondan biraz bahsedelim. Kısacık şunları söyleyecek e, isterim. Bengi e, aslında 20 yıllık bir merakın, sevginin, heyecanı e, ve onun ürünü olan bir e, grup çalışmasıdır. Biz 20 yıl önce ilk birkaç arkadaşımla bir araya gelip bağlama için, halk müziği için, geleneksel müzik için düşünmeye ve kendi adımıza farklı icralar ortaya koymaya başladığımızdan beri bugünlere kadar kendi içinde bir yol kat ettiğimizi görüyorum. Yani bugün baktığımda çünkü 20 yıl bir grup çalışması için dikkate alınması gereken bir süredir ve üstelik hiçbir kurumlaşma şansı olmayan yani tamamen bir hevesin ürünü evet. olan. ...bir çalışma olarak. zaten 20 yıl... E, ...bu kadar zaman içinde... ...pek çok konser yaptık... E, ...belki daha çok sayıda albüm yapabilirdik... ...ama dediğim gibi bu ilgi ve destekle... ...bağlantılı bir şey. iki albüm yapabildik. İşte bu 20. yılla... ...ilgili olarak da halen stüdyo çalışmasını... ...yürüttüğümüz bir çaba içindeyiz. Bir daha ne zaman albüm yapabiliriz... ...hiçbir fikrim yok. Çünkü e, kendi adımıza... ...yani biz hakikaten... ...bağlamayı çalmayı sevdiğimiz için... ...çalıyoruz. Yani... Ee, o yüzden de kendi adımıza bir takım önceliklerimiz var, heyecanlarımız var kaygılarımız var ee, ama şunu söyleyebilirim yaptığımız çalışmalar yurt içinde de yurt dışında da e, ilgi gördü, takdir gördü beğeni gördü, bu bizi çok mutlu ediyor çünkü yani atmaya çalıştığımız adımın en azından yürüdüğü istikamet olarak çok da yanlış olmadığını bize gösterdi bu anlamda o çalışmaya katılan bütün arkadaşlarıma Teşekkür ediyorum. O çalışmaya ilgi gösteren, destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten Türkiye'de biz bengi olarak hiçbir şey yapmadıysak bir şey yaptık. Aslında hiçbir kesime, hiçbir gruba yaslanmadan iyi müzik yapmak adına, bağlamayı üstruplu çalmak adına bir yola çıktık kendimizce. Bu anlamda buna ilgi gösteren, işte destek olan herkese... Kendi ağzımıza minnet duyuyoruz. Umarım bu çalışmalar devam eder. Çünkü unutulmaya başlanmış olan şeyleri de biraz icra edip bizlere sunduğu için önemli olduğunu düşünüyorum. Sağol. Çok teşekkür ederim. Biz... Bengi'nin albümünden bir örnek çalalım. <gülüyor> Öyle mi bitirelim? Öyle o, bitirelim. Tamam. Son bir örnek olsun. Bu tamam. da e, bizim Sel Gider Kum Kalır albümünden. Beşinci örneğimiz burada Menberi o... isimli meşhur oyun havasını Harika. Bengi yorumuyla dinletelim. Sanırım bu da kapanış parçamız olacak. Çok teşekkür ediyoruz radyomuza ben çok teşekkür geldiğiniz ediyorum. için, aktarımlarınız yani, için. Uzun bir süredir hiç böyle keyifli e, dertleşme imkanı bulamamıştım. <gülüyor> bu programı dinleyen herkese de sonsuz teşekkürlerim, saygılarımı sunuyorum ve açık radyo olarak sizleri bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Böylesi bir yayın anlayışı ve çizgisi devam ettirebilmek gerçekten bu da büyük bir özveri gerektiren bir şey. O anlamda yayında emeği olan herkese de. Teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden görüşebilmek dileğiyle. Çok sağ olun.